İlahi minneşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi neahmeduh ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve ne'ûzü billahi min şururi enfisina ve min seyyate amalina. Men yehtihillahu felamuzillele ve men yudlil felâ hadiyele ve eşhedü en la ilahe illallah vahduhu la şirikele ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Amma bat, fe inne estağal hadithi kitabı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 İzah edilmesi gereken bazı hususlar var. Bugün onlar üzerinde duracağız inşallah. İbn-i Kayyum açıklamasında Allah'ın indirmiş olduğu hükümlerle hükmetmeyen kimsenin asıl küfür manasında kafir olmayacağını belirtiyordu. Bu itibarla bu meselenin biraz daha açıklanması gerekiyor. Ortaya çıkan bir takım şüphelerin izale olması için. Bilindiği gibi İslam toplumu Peygamber Aleyhisselatü vesam'ın elinde kurulduğu günden itibaren Allah'ın şeriatını yürürlüğe koymak, onunla hükmetmek suretiyle sürdürmüştür. Nitekim Raşid halifeleri de aynı uygulamayı sürdürüp götürmüşlerdir. Bunlardan sonra gelen Emevi halifeleri de aynı yolu izlemişlerdir. Gerçi bunlarda bazı inhiraflar ve yan çizmeler olmuşsa de onlar da neticede bu yolu izlemişlerdir. Yani bütün bunlarda İnsanın muhakeme olmak üzere başvurduğu hüküm Allah'ın şeriatından başkası olmamıştır. İnsanların hepsi o şeriat bayrağının altında gölgelenmişler. Hepsi de onun hikmeti ve adaleti altında gözetilip idare olmuşlardır. Bundan sonra Abbasi Devleti gelmiş. Bu devlette de yine şeriat uygulanan nizam ve hüküm olmuştur. Bunlarda da önemli sayılacak bazı gedikler meydana gelmiştir. Daha sonra da Tatarlar gelmiş. Bunların lideri olan Hülagu. Yasa denilen kendi kanunlarını getirmiştir. İslam alimlerinin bu konudaki görüşlerini Allah'ın izniyle ele almış olacağız. Madem ki durum bu merkezde esasen konuya ilişkin, selefin ki İbn Kayyım rahmetullahının da e, açıklamaları bunlardan birisidir, e, onun İbn Kayyım'ın veya selefin diğer ulemasının sözlerinin üzerine toz kondurulamaz. Şayet hakim olan kimse hükmünü verirken rüşvetle hüküm verirse ya da herhangi bir yakınlık ve karabeti, akrabalığı, birinin şefaati yani aracılığı ve buna benzer bir şeyle hüküm vermez halinde haliyle bu asıl, maksa, asıl manada küfür olarak değerlendirilmez. Kişiyi dinden çıkaran, kafir yapan küfür olarak değerlendirilmez. Bu asıl manada olan küfürden farklı bir küfürdür. Ancak Müslümanların hayatlarında gerçekten önemli ve ciddi olan Özellikle de tarihlerinde ilk kez meydana gelen duruma gelince, yine Allah'ın şeriatının yürürlükten kaldırılması, buna gericilik ve irtica diye damga vurulması noktasına gelince ya da insanların geri kalmasına bu şeriat neden olmuştur, ilerlemeye, uygarlığa bu engeldir noktasına gelince işte bu Müslümanların hayatında yepyeni bir irtidat dinden dönme olayıdır. Kaldı ki sadece bu basit iftiralarla kalmayıp daha da ileri götürülmüş, Özellikle Müslümanların hayatlarına kadar sokulmuş, onların hayatlarını en aşağıdaki en aşağı seviyede bir hayat türüyle değiştirmeye etmiştir. Öyle ki İslam şeriatının ve kanunlarının yerine Fransa, İngiltere, Amerika gibi ülkelerin kanunları ya da dinsiz sosyalist ülkelerin kanunları getirilmiştir. İşte bunlar ve benzeri kanunlar cahili ve küfrü olan düzenlerden alınmak suretiyle İslam şeriatının yerine konmuştur. Özellikle İbn-i Kayyım Rahimahullah'ın daha önce geçen hafta naklettiğimiz sözleriyle ilgili olan bölümde ortaya koymuş olduğu Ahmet bin Hanbel'in bir sözü var. Orada diyor ki Ahmet bin Hanbel, Ta ki hakkında kesin ihtilaf olmayan bir şeyi getirip işlemeleri halinde işte bu durumda onlar mutlak manada kafir olmuş olurlar. Evet, doğrusu bu öyle bir durumdur ki, Hiçbir şüphe söz konusu edilemez bile. Çünkü bu hal Allah'ın şeriatını yürürlükten kaldırmış, bu kamil ve mükemmel manadaki şeriata anayasaya eksiklik ve kusur atfetmiştir. İnsanların ortaya koydukları kanunları ise bundan daha mükemmel göstermişler. Bu kanunların daha yumuşak olduğunu, çağların ilerlemesiyle de yeniliklere açık olduğunu söylemektedirler ki işte bu apaçık bir küfürdür. Yine İbn-i Kayyım'ın Allah rahmet eylesin, ortaya koyduğu şeylerden hareketle meseleyi açıklık e, getirmek gerekiyor. Bu mübarek zat açıklamasında şöyle diyor. Her küfür aynı manada küfür değildir. Bu ifade İslam'a bağlı ve onun şeriatını reddetmeyen hakim için geçerlidir. Böyle bir hakim şayet Nassa eldeki delille muhalefet ederse, bundan yan çizerse, daha önce de açıklandığı gibi işte bunlar asıl manada olmayan küfre girmiş olurlar. Kişi dinden çıkarmayan küfre girmiş olurlar. Yoksa burada Allah'ın tüm kanunlarını, şeriatını kaldırıp yerine insan kafasının ürünü olan küfür kanunlarının koyulmasına uygun görenlerin kafir olmayacakları demek değildir. Böyleleri katıksız anlamda kafirdirler. İşte ilk TC, Büyük Millet Meclisi'nin kurulması bunu kuranlar. ...ve o meclise girenler gibi. Bir de insanlar için helal ve haram koyma, onlar için şeriat yani yasalar koyma meselesi vardır. Eski ve yeni alimlerin hepsi de şu hususta ittifak etmiş bulmaktadırlar. Yasa koyma yani şeriat koyma işi alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'nin hususiyetlerindendir. Dolayısıyla kim kendi adına bu manada bir iddiaya kalkışırsa o kimse ya da kimseleri kendilerini ilahlaştırmış olurlar. Ya da onun benzeri haline koymuş olurlar. Yani kendilerini Allah'tan başka tapınılan ve ibadet olunan varlıklar yapmış olurlar. Şeriatı Rabbaniye'yi yani ilahi şeriatı uzaklaştırmak, bunun yerine beşerin heva ve isteklerinden doğmuş olan şeyler koyma olayı, eski yani tüm alimlerin küfür olarak gördükleri bir olaydır. Yani bu konuda herhangi bir ihtilaf yoktur. Bu yeni kanunların failleri kesinlikle kafirdirler. Çünkü... Burası, bu husus dince zaruri olarak bilinen, bilinmesi gereken bir durumdur. Böyleleri kesin kafirdirler. O halde bu konuda Allah Azze ve Celle şöyle buyururken hala mücadele edecek birleri var mı? Bilesiniz ki yaratmak da emretmek de ona mahsustur. Araf suresi 54. ayet. Nitekim her şeyden münezzeh olan Yüce Allah, mümin veya kafir bütün insanların itiraf ettikleri gibi göğün ve yerin Rabbidir, yaratıcısıdır. Aynı zamanda o, her emrin ve sultanın, gücün, yetkinin, her hükmün ve siyasetin sahipliği ve sahibidir, maliki hakimidir. Ahmet bin Hambel'in sözü zaten bu gerçeği açıklamış olmaktadır. Onun görüşü şöyleydi. O kimse hakkında ihtilaf olmayan bir şey getirip işleyinceye kadar bu böyledir. İşte Ahmet bin Hanbel'in görüşünü İslam alimlerinden Şeyh Muhammed bin İbrahim şöyle açıklıyor. İşte böyle yapılması apaçık bir küfürdür ki bu lanete uğramış olan ve insanların eliyle uydurula gelen kanunu Cibril Aleyhisselam tarafından Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbine indirilenin yerine koymaktır. Evet bu kitabı Ruhul Emin adı verilen Cibril Aleyhisselam uyarıcılardan olsun diye apaçık Arap diliyle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbine indirmiştir. Bunun yerine başka kanunları koymak küfürlerin en açık seçik olanı ve en büyüğüdür. İbn-i Kayyum Medarcus Salik'in adlı kitabında zikrettiği bir başka husus vardır. İbn-i hüküm hüküm meselesiyle ilgili tüm görüşleri ortaya koyduktan sonra şöyle diyor. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeme konusunda sahih olan şudur ki, bu iki tür küfrü içerir. Birisi küçük küfür, diğeri de büyük küfürdür ki, bu hükmü veren hakimin durumuna göre değerlendirilir. Mesela Allah'tan başkasının hükmüyle hüküm veren hakim, hüküm verdiği meselede, Asıl olarak Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermesi gereklidir diye itikad ediyorsa ve buna rağmen başkasıyla hüküm veriyorsa böyle yapmanın isyan olduğunu ve yapan kimsenin de Allah tarafından cezaya hak kazandığını itiraf ediyorsa işte bu küçük küfürdür. Yani sonuçta yine küfürdür ama dinden çıkarmayan büyük günahlardan birisidir. Fakat böyle olmayıp da Allah'ın hükmüyle de hüküm verilmeyebilir diye itikad ediyor ve inanıyorsa Allah'ın hükmünün en iyi olduğunu kesin bilmesine rağmen kendisinin bu konuda muhayyer olduğuna inanıyorsa işte bu halde küfür büyük küfür haline döner. Büyük küfür işlemiş olur. Çünkü bu hal büyük küfürdür. Şayet hakim bunu bilmeden cehaletle yapıyorsa veya hata ile böyle bir hüküm veriyorsa hatalıdır. Hakkında hata edenlerin hükmü icra olunur. Bir de minhac Sunne adlı kitabında İbn-i Teymiye Allah'ın söylediklerine bakalım. Diyor ki, Bir kimse Allah'ın Resulüne indirdiğiyle hüküm vermek vacip ve gerekli değildir diye inanıyorsa, bu kişi hiç şüpheye yer olmaksızın kafirdir. Zira her kim Allah'ın indirdiğine tabi olmaksızın, onun hükümünden dönerek, insanlar arasında kendi görüş ve düşüncesine göre hüküm vermeyi helal sayar ve uygun bulursa, o kimse kafirdir. Herhangi bir toplum veya ümmet düşünün ki, Adaletle hükmetmeyi, evet sadece böyle yapmayı emretmektedir. Ancak bazen bu toplumun dininde, inançlarında adalet onların büyüklerinin, önde gelenlerin ileri sürdüğü görüşler olabilir. Hatta bunun daha ötesi de vardır. Böyle yapan kimselerin birçoğunun Müslüman olduklarını ya da İslam'a mensup bulunduklarını görebiliriz. Hatta öyledir de. Bunlar bulundukları toplumun adet ve töreleriyle ortaya koymuş oldukları hükümlerle hükmederler de, Allah'ın hükmüyle hükmetmezler. Tıpkı bedevilerin cahili gelenekleri, adetleri ve taklitleri gibi. İşte kendilerine itaat olunan emirler, kitap ve sünnete önem vermeksizin, kendisiyle hüküm verilmesi gereken şeyler, kendilerinin öngördüğü hükümler olursa işte bu küfürdür. Aslında birçok insan Müslüman olmuştur. Buna rağmen hala aralarında sürdürdükleri hükümler, hakim kimselerin öngördüğü gelenekler, adetler ve hükümler olmaktadır. Şayet bunlar Allah'ın indirdiğinin dışında bir şey ile hüküm vermenin kendileri için caiz olmadığını bilirlerse bir şey denemez. Aksine böyle değil de Allah'ın indirdiğinin hilafına olan şeylerle hükmetmenin helal olduğunu kabul ederlerse işte bunlar kafirlerdir. Şuara suresinin 97-98. ayetlerinde ''Vallahi biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz.'' Çünkü biz sizi alemlerin Rabbi ile eşit tutuyorduk. Yani o kavmin böyle dediği bildiriliyor. Bu ayetin tefsirinde İbn-i şöyle diyor. İşte bu ayette sözü edilen eşitlik sevgide, yani Allah ile eş tutulan kimselere karşı sevgide, ilah edinmede ve koydukları yasaları kabullenmede eşitlik manasındadır. Yoksa yaratmada, güç ve kudrette, de, rububiyette değil. Yani onlar yaratma konusunda, rızıklandırma konusunda, kudretler, Güç konusunda önderlerini Allah ile eşit tutmuyorlardı. Sevgi de, ilahlık, uluhiyetle ilgili meselelerde de, hüküm de. Onlara Allah'ın Allah yetkilerine benzer yetkiler vermeleri onların şirkleriydi. Enam suresi ilk ayetinde Hamd gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Bunca ayet ve delillerden sonra kafir olanlar hala putları Rableri ile denk tutuyorlar buyruluyor. İki görüşün en sahihi ve doğrusuna göre mana şöyle olmaktadır. Sonra kafir olanlar hala putları Rableriyle bir tutuyorlar. Yani Allah'a karşı duyulması gereken tazim, sevgi ve tapınmayı denk tuttukları şeylere gösteriyorlar. Tıpkı Allah'a ibadet edip kullukta bulundukları gibi bunlara tapınıp kulluk ediyorlar. Bunların emirlerine saygı göstererek Allah'ın emirleriyle eş ve denk tutuyorlar. Bunlara gösterilen ya da eşitlik fiilleri ve sıfatları bakımından değildi. Yani e, bu tapınılan ya da saygı gösterilen varlıklar fiil ve sıfatlar bakımından Allah ile eşit denktirler diye itikad etmiyorlardı. Ancak bu varlıklarla Allah arasındaki denklik ve eşitlik, Allah'a karşı duyulması gereken tazim, sevgi ve tapınmayı denk tuttukları şeylere gösteriyorlar. Tıpkı Allah'a ibadet edip kullukta bulundukları gibi bunlara tapınıp kulluk ediyorlar.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 Halbuki bütün bunlara rağmen bu varlıklarla Allah arasındaki farkı da kesin biliyorlardı. Buna rağmen böyle yapmaktaydılar. Bu büyük hatadan ancak Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlikte bulunmaları kurtarabilir onları. Şimdi bakın e, halk arasında bir söz vardır. Şeriatın kestiği parmak acımaz diye. Bu ifadeyi devletin uyguladığı cezalara kullanıyorlar insanlar. Halbuki şeriatı koyan Allah Azze ve Celle'dir. E, beşerin koyduğu hükümlerle Allah'ın koyduğu hükümleri ne yapıyorlar? Eşit görüyorlar. Şeriatın yerine başka kanunların, heva ve isteklerin konduğunu gösteren daha açık ve gerçek durum, alimlerin bu usta açıklamış oldukları görüşlerdir. Alimler itikadi açıdan küfrü beş kısma ayırırlar. Bu kısımları şöylece sıralayabiliriz. Tekzibi küfür yani yalanlama küfrü. Bu peygamberlerin yalancı kimseler olduğuna inanmak suretiyle olan bir küfür çeşididir. Küfrün bu türüne giren kafirler pek azdırlar. Zira Allah Azze ve Celle peygamberlerini değişik yollarla teyit ederek desteklemiştir. Onlara birçok burhanlar, ayet ve mucizeler vererek böylece onların doğruluğunu ortaya koymuştur, koydurmuştur. Böylece... Ona karşı koyamamışlar ve tüm mazeretleri de geçersiz kalmıştır. Yani mucize dediğimiz şeyler de buna destek olmuş. Nitekim Firavun ve kavmiyle ilgili olarak Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Nemil suresi 14. ayetinde. Akılları bunların doğruluğuna tam bir kanaat getirdiği halde zulüm ve kibirlerinden ötürü onları bilerek inkar ettiler. Yine Rabbimiz Azze ve Celle Resulü Muhammed Aleyhisselatü vesam için de şöyle buyurmaktadır. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler açıkça Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. En'am suresi 33. ayet. Büyüklük göstererek kaçınma ve uzak durmadan dolayı olan küfür. Tıpkı iblis denilen şeytanın küfrü gibi. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıdıkları halde sırf büyüklük gösterimlerinden dolayı kaçınıp uzak duran kafirlerin küfrü de bu türden olan bir küfürdür. Aslında küfrün bu türü peygamber düşmanlarında bir hayli kabarıktır. Nitekim Allah Azze ve Celle Firavun ve kavmi hakkında şöyle buyuruyor. Nuhmin 10 suresi 47. ayette, Musa ile Harun'un kavimleri bize kölelik ederken bizim gibi olan bu iki adama inanacak mıyız? Aynı zamanda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve amcası Ebu Talib'in küfrü de bu türden bir küfürdür. Ebu Talib, Peygamber sallallahu aleyhi ve doğruluğunu kabulleniyor ve Aynı zamanda onun doğruluğunda herhangi bir şüphe ve kuşkola duymuyordu. Ancak sırf hamiyet ve eskiye olan bağlılık dinine ısrarını sağlamıştır. Halbuki ortaya konulan mucizeler kendisinin batıl dinlerinden dönmesini gerektirmekteydi. Sırt çevirmek suretiyle kabul etmek ve meydana gelen küfür, yüz çevirme küfrü, tıpkı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sırt çevirip kendisini dinlemeyen, onu doğrulamayan, aynı zamanda yalanlamayan, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a herhangi bir dostluk beslemediği gibi ona bir düşmanlık da göstermeyen, onun getirdiklerine de kesinlikle kulak verip dinlemeyenlerin küfürü de bu türden küfürdür. Mesela ben o Abdüali'den birinin Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam'a söylemiş olduğu şu ifadeleri buna örnek oluşturuyor. Adam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki, vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer sen gerçekten doğru bir kimse ise Bakın burada bir e, ne yalanlama var ne doğrulama var. Doğru bir kimseyse benim sana cevap vermem yerine sen benim gözümde büyük birisin. Şayet sen bir yalancıysan bu takdirde sen kendisiyle konuşmaya değmeyen önemsiz birisin. Yani ne bir reddetme var ne de bir kabullenme var. Evet. Bugünümüzdeki mülhitlerin inkarcı dinsizlerin küfrüdür. E, veya Layıklar da aynı kapsamda. Bunlar isimleriyle İslam'a müntesip olduklarını da söylemektedirler. Halbuki bunlar Yahudi ve Hristiyan gibi Frank'leri taklit ederler. Halbuki her türlü ahlaktan ve faziletten de yoksundurlar. Tüm cahilliklerine ve aşağılıklarına rağmen bu yolun ilerleme ve medeniyet uygarlık yolu olduğunu savunurlar. Tuttukları aşağılık yolu. Şüphe sebebiyle olan küfür. Adam peygamberin doğruluğuna kesin inanmamaktadır fakat onu yalanlamamaktadır da. Ancak hakkında getirdiği mesele konusunda şüphesi vardır. Böyle bir kimse şüphesinde ısrar etmeyip, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğruluğunu gösteren ayetlere, mucizelere bakmaktan yüz çeviriyor, bunlara sırtını dönüyorsa bu da diğerleri gibi kafirdir. Ancak bunların yanında adam delil ve mucizelere yönelip bakarsa, Artık bu ayetler kendisine herhangi bir şüphe ve kuşku bırakmayacaktır. Çünkü buna dikkat etmenin neticesi onu doğrulamayı gerektirir. Nifaktan dolayı küfür. Böyle bir kimse diliyle iman ettiğini açıklar fakat kalbiyle nifakını ve yalanlamasını sürdürür. İşte bu en büyük nifak yani münafıklıktır. Biz böylece küfrü her iki türü ya da çeşidiyle açıkladıktan sonra artık şirki açıklamaya geçebiliriz. Bütün küfür ve şirk durumlarından da Allah'a sığınmayı dileriz. Şirk de İbn-i Kayyım'ın daha önceki ifadelerinden aldığımız gibi ikiye ayrılır. Birisi kişiyi dinden çıkaran büyük şirktir, diğeri de riya gibi olan küçük şirktir. Büyük şirke delil olarak Allah Azze ve Celle'nin Nisa Suresi 116. ayetini gösterebiliriz. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz, ondan, başkası, ondan başka günahları dilediği kimse için bağışlar. Evet, bu şirk, yani büyük şirk, kendi arasında dörde ayrılıyor. Birincisi dua şirki. Allah Azze ve Celle Ankebul suresi 65. ayetinde şöyle buyuruyor. Gemiye bindikleri zaman dini yalnız ona has kılarak, ihlasla Allah'a yalvarırlar. Fakat onları salimen karaya çıkarınca bir bakarsın ki Allah'a ortak koşmaktadırlar. İkincisi niyet, irade ve kasıttan doğan şirk. Allah Azze ve Celle Hud Suresi 15-16. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Kim yalnız dünya hayatını ve onun ziynetini istemekte ise onların işlerinin karşılığını orada tam olarak veririz ve onlar orada hiçbir zarara da uğratılmazlar. İşte onlar ahirette kendileri için cehennem ateşinden başka hiçbir şeyleri olmayan kimselerdir. Dünyada yaptıkları boşa gitmiştir, yapmakta oldukları şeyler zaten batıldır. Üçüncüsü taat sebebiyle meydana gelen şirk. Tevbe suresi 31. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah'ı bırakıp bilginlerini ve rahiplerini Rabler edindiler. Adi bin Hatim'den rivayda olunan bir hadise göre kendisi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu meali verilen Tevbe 31. ayetini okurken dinlemişti. Bu ayette Yahudiler Allah'ı bırakıp bilginlerini Hristiyanlarda rahiplerini, Meryem oğlu Mesih'i, İsa Aleyhisselam'ı Rabler edindiler deniliyordu. Bunun üzerine dedi ki, onlar rahiplerine tapmıyorlardı ki diye sordum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu der, Hayır Hayır, İsa'nın anladığın gibi değildir. Onlar helalı onlara haram kılıp, haramı da helal kılmaktadırlar. Halk da bu noktada onlara tabi oldular. İşte onların onlara ibadet etmeleri, tapmaları budur. Tirmizi bunu ee, Adi bin Hatem'den İbni Kesir, Taberi, e, Ahmet bin Hanbel yine rivayet e, etmişler. de bunun Hasen olduğunu Gayetül Meram isimli eserinde belirtiyor. Şimdi burada e, dikkat edilmesi gereken yani itaat itaat sebebiyle şirk nasıl meydana gelir? İtaatte, bakın buradaki itaatte Rivayetin lafzına bakarsanız Allah'ın haram kıldığını onlara kimler helal kılıyor? Alimleri ra'ipleri. Ve Allah'ın helal kıldığını alimleri ra'ipleri haram kılıyordu. Siz de bunu alıp kabul ediyordunuz diyor. Demek ki burada şu incelik var. O alimlere müracaat eden kimse o meseleyi Allah'ın haram kıldığını biliyor. Allah'ın haram kıldığını bilmesine rağmen ne yapıyor? Alim helal kıldı diye onu helal kabul ediyor. Yani fetva verdi alim bana diyor. Canım alim bana bir kere fetvayı verdi ben ona bakarım diyor. Tıpkı günümüzdekilerin yaptığı gibi. İşte bu kişiyi dinden çıkaran küfürdür. Şirktir. İtaatte şirktir. Allah ve Resulü'nün hükmü apaçık ortadayken onu bırakıp başka şeylere itaat etmek bu manada şirktir. Hocam. O fetva veren zaten gitmiştir. Nitekim bu haride gelen Hazreti diyor ki Allah ilmi kaldırıp almak suretiyle almaz, ortadan kaldırmaz ilmi. Ama alimleri vefat ettirmek suretiyle alır. Böylelikle insanlar ne yapar? Cahilleri öndere dinlerler ve onlara fetva sorarlar. Onlar da hem kendileri sapar, hem de saptırırlar diyor. Yani burada sapan da saptıran da vebal altında. Nitekim bu konuyla ilgili azap görenlerden bahseden ayetlerde onların azap içerisindeyken onlara tabi olanlar da ne olaydı sizinle bizim aramız işte göklerle yer arası kadar uzak olsaydı derler. Ama ikisi de azaptadır. Ahzab 67'de bizi efendilerimiz, büyüklerimiz saptırdı derler diyor. Ama onlar ateşte dönüp durmaktadır. Efendilerinin saptırmış olması onları kurtarmıyor. Yani burada bu sapıklığın sebebi Allah'ın bir meseledeki hükmünü bilmesine rağmen fetva veren bir kimseyi tercih etmek. Allah ve Resul'ün hükmünü bilmesine rağmen. Ama kişi bilmiyordur. Bir müftiye gidiyor şimdi mesela günümüz ortamında. Bir müftiye gidiyor. Ondan dindeki hükmü öğrenmek istiyor. O da bir fetva veriyor, alıyor. Bu kimseye cehaleti mazeret olur. Bu kimseye delil ulaştırılır da kardeşim sen ne yapıyorsun? Allah böyle buyuruyor, Resul böyle buyuruyor der de. Olur mu kardeşim müftüden daha mı iyi bileceksin diyorsa Allah ve Resulü'nün geleni dışlıyorsa o kimse kafirdir. Billah. Ama bu kimsenin itirazı bu manada değil de yani Allah ve Resulü'ne e, o hükmün nispeti noktasında bir şüphesi varsa o kimse şüphesi giderilene kadar hücce etikam edilir. Bu hücce etikamesi e, getirilmedikçe de tekvir edilmez bu kimse. Yani o kimse de e, Allah ve Rasulünün hükmü şöyledir diye kesin kanaatin oluşması lazım. Bunu kesin bilmesi lazım. Bu bilmesine rağmen bir başka şey tercih etmesi lazım o kimseyi kafir diyebilmek için. İşte Yahudi ve Hristiyanların durumu buydu. Onlar dinlerini rahiplerine, alimlerine havale etmişlerdi. Çünkü e, İncil ve Tevrat nüshaları ilk nazil oldukları dilden başka bir dile tercüme edilmişti. Ve o dili de yani... ...orijinal vahyin nazil olduğu dili sadece alimleri biliyorlardı ve istedikleri gibi ne yapıyorlardı? Hükümler veriyorlardı onlarda. Onlar hem kendi saptı hem de kendilerine tabi olanları saptırdılar. Bazı e, dinde zaruri olarak bilinmesi gereken şeyler vardır. Mesela günümüzde bakın faizin hükmü biliniyor. Ha bilmeyen olabilir gerçekten e, bilmeyen insan olabilir... Zır cahil insanlar da var, yok değil. Bilmiyorlar verir. Bizim kastımız onlar değil. Normal şehir hayatında yaşayan, e, iyi kötü bir şeyler işitmiş ki bu insanın en azından 5 vakit namazını kılması, cumaya gelmesi, Allah'ın kelamını bir şekilde dinlemesi, okuması, öğrenmesi lazım. Allah'ın kelamında faizin haram olduğu açıktır. Yalanın haram olduğu açıktır. Zinanın haram olduğu, içkinin haram olduğu nedir? Açıktır. Bu gibi meselelerde e, cehalet mazeret olmaz. Yani dinde zaruri olarak herkesin eşit seviyede bilmesi gereken meseleler. Kur'an-ı Arapçasını kabul edip Türkçesini kabul etmiyorsa da. O kesinlikle kendisine mazeret değildir. Neden? Evet. Mesela adam diyor ki, yani Gülhan abinin bahsettiği gibi, e, daha önce anlatmıştı hatırlarsanız. Diyor ki canım işte bu meallerin hepsi yanlış tercüme diyor. Bunların hiçbirine güven olmaz diyor. E sen doğrusunu Arapçayı öğren, doğrusunu tercüme et bize o zaman. Doğrusunu öğrenmek o kimseye vacip oluyor eğer tercümeğe güvenmiyorsa bu manada. Vacip mi? Ama hem onu yapmıyor hem diğerini yapmıyorsa imanı için şarttır o o kimsenin. Kendi kendini vebal altına, daha büyük vebal altına koyuyor. Aslında bu sadece bir mazeretten ibaret. Söylediği söze e, hakiki manada kendisi de inanmıyor. Yani düşünün. 10 tane mütercim var. Olabilir bazıları vurgularda hata eder. Bazı kelimelerde hata eder ama hepsinin birleştiği bazı hususlar vardır. Mesela hiçbir mütercim en azından şimdiye kadarki tercüme edenler içerisinde bir içkinin yasaklığını ne yapamamıştır? Tarif edememiştir. Zinanın yasaklığını ne yapamamıştır? Kaldıramamıştır ortada. La tahrabu zina, Zinaya yaklaşmayın diyor. En cahil mütercim bile Arapça konusunda en az bilgilisi bile zinaya yaklaşmayın yani başka türlü tercüme edemez bunu. Mütercimlerin yani meal tercümelerine baktığınız zaman, meallere baktığınız zaman hepsi de aynı şeyi söylüyor bu noktada. Ha bazı e, ayrıntılara ait meseleler var. Mesela Allah Azze ve Celle'nin isimle sıfatlarıyla ilgili meseleler gibi. Bak burada cehaleti kabul edebiliriz. Neden? Çünkü cehalet yaygın haldedir ilmin aksine. Sahabe arasında mazeret olmayan bir cehalet bu toplumda mazeret olabilir bu noktada. Bunu, bu toplumda da mazeret olmayacak asgari şeyler vardır. İşte bu zinanın hükmü gibi, işkinin hükmü gibi, faizin hükmü gibi. Bunu asgari olarak herkesin bilmesi lazım. Ama birisi müziğin hükmünü inkar ederse biz onu tekfir etmeyiz. Müzik haramdır. Biz böylece iman ederiz. O e, Başka bir kimseyi bu konuda e, mesul tutabilmek için ne yapmamız lazım? Müzik hakkındaki yasak ifadelerini net bir şekilde ona... Ispat etmemiz, hücceti ikham etmemiz, o kimsede herhangi bir şüphe bırakmamamız lazım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bu konudaki hadise ispat ediyorsun da, buna rağmen ayak duruyorsa, nefsi ondan hoşlandığı için, yok olur mu canım işte tabiat müzikten hoşlanır gibi bahaneler öne sürüyorsa, işte bu kimse artık küfründen söylüyor bunları. Yani hüccetin ikamesi bu manada. Yoksa asgari dediğimiz şeyler, birincisi fıtrat meseleleri. Mesela yalanın çirkinliğini illaki vahyin ulaşmasıyla anlamaya gerek yok. Kişi fıtratıyla da aklıyla da yalanın çirkinliğini anlar. Bundan herkes mesuldür. Hatta kafir bile ne yapar? Yalanın çirkin görür. Ateist bile yalanı çirkin görür. Yalan söylemek iyi bir şeydir diyemez ateist bile. Ancak fıtratı bozuk bir kimse Hakikaten şeytanın kulu olmuş bir kimse bunu meşru görür, iyi görür. Bunun gibi fıtri meseleler, fıtri meselelerden sonra dinde zarur olarak bilinmesi gereken şeyler. Mesela biz diyoruz ki bu toplumda zarur olarak bilinmesi gerekenlerin asgarisi bunlar. Ha bir başka toplum olabilir. Mesela Amerika'da bir İslam davetinden söz ediliyor, Müslüman olan insanlardan bahsediliyor. Tesettüre ait hükümleri bilinmiyor orada. Adam Müslümanım diyor ama e, yarı çıplak vaziyette geziyor. İslam'ın hükümlerini bilmiyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanı e, Kur'an'ın o hükümlerini yapmamış? Ulaşmamış. O kimselerin mesuliyeti artık Allah'a kalmış. Ne derecede e, araştırıp araştırmadıkları o Allah'a kalmış bir şey. Ama biz bu toplumu dikkate aldığımızda bunlar artık asgarilerdir. Yarın bir gün, yani şimdi düşünün. Şu cumhuriyet dönemini dikkat alırsak 80 seneden bu yana insanlar faizin Allah ve Rasulünün diliyle onların beyanıyla haram olduğunu kabul etmiş bir toplum değil mi? 80 sonra bir müftü çıkıyor veya diyanet işlerinden birileri çıkıyor diyor ki işte bu zamanda bir takım zaruretlerden dolayı faize cevaz vardır diyor. E bu kimsenin bunu tartması lazım. Ama insanlar öyle değil de, oh be işte bize bir cevaz verdi, bize bir ruhsat verdi, fetva verdi diyerek. Bak hüküm verme yetkisini onlara verdiyen ne oluyor? İşte bahsettiğimiz şirk bu. İnsanların anlayışında bu var maalesef. Alimler, işte bir iki tane alim veya dört tane alim bir mesele fetva verirse artık mesuliyet onlarındır. Ben de onların fetvasına uyarım diye bir mantık yerleşmiş. İşte bu küfürdür. Bundan Allah'a sığınırız. Hüküm verme yetkisini alimlere vermektir. Halbuki hüküm sadece Allah'ındır. Resul Aleyhisselatü Vesselam bunu beyan eder. Alimler de Resul'den gelen bu beyanları nakledicileridir. Kendi başlarına hüküm koyucular değildir. İçtihat kendi başına hüküm koymak değil. Delilden medlulu çıkarmak. Medlulden delili çıkarmak. Yani e, Peygamber Aleyhisselatü bir sözünün hangi baplara dahil deliller olduğunu Alim anlar burada. Bir alimle bir cahilin bu noktada nasları anlaması eşit değildir. Bu yüzden cahil alime muhtaçtır. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? diyor Allah Azze ve Celle. Elbette ilmin usulünü okuyan bir insanın naslardan anladığıyla sıradan, avamdan bir insanın anladığı bir olmaz. Alim ilmi sayesinde Allah Azze ve Celle'nin ona lütfu sayesinde ve lütfettiği fıkıh sayesinde Basireti açılır alimin. Dinde olmayan bir şeyi çıkarma basireti değil bu. Dinde olanı çıkarma basireti. Mesela alim sana delil getirir. Sen sorarsın alime. işte dinde şunun hükmü ne? Alim de bir hadis okur. Peygamberi'ye sert böyle buyurur. Allah Allah ben bu hadisi biliyordum ama bu, hiç bu şekilde düşünmemiştim dersin. Benim aklıma hiç gelmemişti dersin. İşte Allah'ın bağışladığı lütuf, fıkı fıkı bu. Yani delilden, medulden delili çıkarmak. Yoksa dinde olmayan bir hükmü koymak değil. İştahat meselesi böyle. E, dördüncü türü şirkin önce... E, evet. Huzeyfe radıyallahu anh'ten de gelen bir rivayet var bu Tevbe 31 ile ilgili olarak. Onu da kısaca şey yapalım. Huzeyfe bin Yeman ve Abdullah bin Abbas ve daha başkaları bu ayetin tefsirinde şöyle demiştir. O halk bu kimselerin helal ve haram kıldıkları şeylerde onlara tabi olmuşlar ve onları izlemişlerdir. Evet sevgi ve muhabbet sebebiyle meydana gelen şirk hakkında Bakara suresi 165. ayetinde Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor. İnsanlardan bazıları Allah'tan başkasını Allah'a haşa denk tanrılar edinir de onları Allah'ı sever gibi severler. Nifak meselesine gelince bu da iki çeşittir. Birisi insanı dinden çıkarır. Buna büyük nifak denir. Bunun için İbn-i Teymiye Rahmiullah şöyle diyor. Nifakın bir çeşidi vardır ki buna en büyük nifak manasında nifak-ı ekber denir. Bu sahibini cehennemin en alt tabakasına götürür. Abdullah bin Ubey ve benzerlerin nifakı işte bu türden olan bir nifaktır. Bunlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı açıkça tekzip ederler, yalanlarlar veya peygamberin getirdiğini bir kısmını açıktan inkar ederler ya da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a buğz edip kin güderler veya peygambere uymanın gerekmediğine inanırlar ya da dinin gerilemesinden sevinç duyarlar veya dinin üstünlük kazanmasından da üzülürler. İşte bu ve benzeri durumlarda kişi hem Allah'a ve hem Resul'e düşman haline gelmiş olur. Kimin nifakta vardır ki buna küçük nifak manasında nifak-ı askar denilir. Bu idi. Bu konuya... Daha önce bahsettiğimiz için e, nifak küçük nifak meselesini burada geçiyoruz. Önemli olan yani bizim burada artık bahsettiğimiz konular mürtet kişiyi dinden çıkaran büyük nifak, büyük şirk, büyük küfürle ilgili meseleler. Mürtedlik yani dinden dönme meselesine gelince bu kişinin iman etmesinden sonra, imana girmesinden sonra tekrar küfre girmesi olaydır. Herhangi bir kimse şayet küfrü söylerse ya da bizzat küfür olan işi yaparsa veya bunlara rıza gösterirse bütün bunları kendi istek ve arusu ile yaparsa kafir olur. Fakat bunları yaparken kalben bunlara buz ediyor ve kin besliyorsa bile durumda bir farklılık yoktur. Sünnet ve hadis alimleri bu görüşü bildirmişlerdir. Aynı zamanda kendi kitaplarında bunu zikretmişlerdir de. Şöyle derler. Mürtet İslam'ı kabul ettikten sonra ya konuşarak ya fiilen ve itikat açısından onu inkar etmesidir. Yine şu usta kesinlikle demişlerdir ki bir kimse inanmasa bile bununla amel de etmezse ve buna zorlanıyor da değilse küfür olan şeyi söylemesi halinde kafir olur. Aynı şekilde itikat etmemekle birlikte ve söylemese bile küfür olan bir fiili işlerse yine kafir olur. Yine bir kimse küfür kelimesini söylemez ve işlemez. Fakat küfür olan şeye gönlü ve aklı yatarsa, bununla ferahlık duyarsa işte bu da küfürdür. İşin bu yönlü böyle olduğu bu zatların kitaplarında bildirilmiştir. Aynı zamanda ilimde biraz varlı olan kimse de bunun böyle olduğunu bilir. Bunu bildikleri gibi mutlaka bu manada ilim erbabına buna ait bilgiler ulaşmıştır. Böyle bir toplu bilgiden... Ve bir nevi açıklama, izah ve tavsilattan sonra şimdi İslam'la çelişen, İslam'la çelişki arz eden 10 meseleyi sunmaya başlayabiliriz. Geç Geçtiğimiz hafta neydi konumuz? La ilahe illallah sözüyle çelişen durumlar. Burada da bakın İslam ile çelişen hususlar konumuz. Alimlerin sıraladıkları bu 10 madde şöyle. Birincisi eşi ve benzeri olmayan bir tek Allah'a ibadette ona ortak şirk koşmak. Nisa suresinin 116. ayetinde Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Ondan başka günahları dilediği kimse için bağışlar buyruluyor. İkincisi kendisiyle Allah arasında vasıtalar koymak. Bunları dua ile çağırıp yardımlarını dilemek. Bu icma ile küfürdür. Üçüncüsü müşrikleri kafir kabul etmemek yani tekfir etmemek ya da bunların küfründe şüphesi olmak veya bunların görüşlerinin doğruluğunu kabullenmek. Bu icma ile küfürdür. Peygamber Dördüncüsü Peygamber aleyhissalatü vesselamın getirmiş olduğu hidayetin ve yolun dışındaki bir yolun doğruluğuna inanmak, onun da mükemmel ve üstün olduğunu kabullenmek veya başkalarının ortaya koymuş olduğu hükümlerin İslami hükümlerden daha güzel olduğuna veya eşit olduğuna inanmak. Mesela... Tağutların hükümlerini Resulullah'ın koymuş olduğu hükümlerden daha üstün ve fazletli kabul etmek. İşte böyle yapanlar ve böyle inananlar da kafirlerdir. Mesela adam çıkıyor, diyor ki, Cumhuriyet en güzel düzendir. Demokrasi en güzel düzendir. Yani ne kafire karışacaksın ne Müslümana. Bakın bundan, bu sözlerin hepsi kişiyi ok gibi dinden fırlatan küfürlerdir. Allah'a sığınırız. Beşincisi, Allah Resulü'nün getirmiş olduğu bir şeye buz etmek, hatta buğz ettiği şeyi yapsa bile sırf buna buz etmesi nedeniyle küfre girmiş olur. Bakın bu çok ince bir nokta. Tekrar edelim. Allah Resulü'nün getirmiş olduğu bir şeye buz etmek, hatta buğz ettiği şeyi yapsa bile, kendisi bile yapsa buna buz etmesi nedeniyle küfre girmiş olur. Bu ön delili de Allah Azze ve Celle'nin Muhammed Suresi 9. ayetidir. Bunun sebebi Allah'ın indirdiğini beğenmemeleridir. Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır. Altıncısı Allah'ın dininde olan herhangi bir şey veya hükümle ya da bir sevabı veya ikabı cezası ile alay etmek işte böyle yapmak da küfürdür. Bunun delili Allah Azze ve Celle'nin şu ayeti Tevbe 65-66 De ki Allah ile onun ayetleriyle ve onun peygamberiyle mi alay ediyordunuz? Boşuna özür dilemeyin. Çünkü siz iman ettikten sonra tekrar kafir oldunuz. Bakın Allah Azze ve Celle burada hiçbir mazeret kabul etmiyor. Bu konuda diyorlar ki işte cehennemde hep meşhur, meşhur kimseler, şarkıcılar, bunlar, bunlar olacak diyor. Cehennemde kötü bir yer değil diyor. Şaka dahi olsa, bakın bu söz e, kesinlikle ağza alınmaması gereken bir söz. Gülünüp eğlenilecek, geçilecek bir söz değil bu. Allah Azze ve Celle şu ayetin nazil oluş sebebine bakarsanız, Sebe 65-66'ya bu kimseler sadece şunu söylemişlerdi. Şu Kur'an okuyucu kimseler de çok hiyen kimseler. Demiyor mu şimdi insanlar? Hoca takımı çok yer. Ne hacılar, hoca takımı falan. Ha Bakın bunlar çok tehlikeli sözler. Bunlar peygambere bile değil, Kur'an okuyan sahabelere söylemişlerdi bunu. Bu Kur'an okuyucular çok hiyen kimseler. Sadece bunu söylemişlerdi. Biz sadece şakalaşıyorduk yani kastımız o değildi falan filan diye Allah Resulü'nün üzengisine yapıştılar. Özür beyan ettiler. Allah Azze ve Celle işte bu ayeti e, inzal ediyor. De ki Allah ile onun ayetleriyle ve onun peygamberiyle mi alay ediyordunuz? Boşuna özür dilemeyin çünkü siz iman ettikten sonra tekrar kafir oldunuz. Memuzu billah. Yedincisi sihir yani büyü. Büyünün bütün türlerini kim yapar veya buna rıza gösterirse o da küfre girmiş olur. Allah Azze ve Celle Bakara Suresi 102. ayetinde şöyle buyuruyor. Biz ancak imtihan için gönderildik. Sakın yanlış inanıp da kafir olmayasınız demeden hiç kimseye sihir ilmini öğretmezlerdi. Bakın burada bir hüccet ikamesi var. Cehaletin giderilmesi var. Yani cehaletin mazeret olması şeyi de kalkıyor burada biliyor musunuz? Harut ile Marut meselesinde. Ne diyorlar bakın. Sakın yanlış inanıp da kafiri olmayasınız demedikçe, yani bunun küfür olduğunu beyan ediyorlar ve hiç kimseye sihir öğretmezlerdi bunu demedikçe diyor. 8. Müslümanların aleyhine müşriklere yardımcı olup onların yanında yer almak. Bunun delili de Allah Azze ve Celle'nin Maide 51. ayetidir. İçinizden onları dost tutanlar onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler toplumuna yol göstermez. Yani başbakanın birinin kalkıp da yok efendim Ariel Sharon'a işte İsrail Cumhurbaşkanı'na heylenmesi böyle danışıklı dövüşlerle insanlardan işte puan toplamak için nefsinin çıkarına konuşmasıyla ne yaparlar? Bu münafıklar insanları aldatırlar. Madem bu kadar samimisin kes bütün ilişkileri İsrail'le. Daha dün Hamas'ı e, terör örgütü ilan eden sensin. İsrail liderini meclise getirip övgülerle takdir eden sensin. İsrail Barış Cemiyeti kurup onlarla dostluk ilişkilerinin sağlanmasına çalışan sensin. Amerika ne derse onun sözünden çıkmayan sensin. Ondan sonra vay efendim bana söz vermediler diye edebiyat parçalar. Maalesef bu laflarla büyük puan topluyor küfür ehli. Dokuzuncusu bazı kimseler için Peygamberlere uymaları gerekli vacip değildir. Bazı kimselerin peygambere uyması gerekmez diye itikat edip inanmaları da küfürdür. Bu bazı kimselerin peygamber aleyhissalatü şeriatının dışına çıkmaları caizdir. Nitekim Musa aleyhissalatü şeriatından Hz. aleyhissalatü da çıkmıştı diye inanmak, bu şekilde iman etmek, bu türden bir itikat ve inanç da küfürdür. Şimdi mesela bakın dört... Sınıf ele alın bu noktada. Bunlardan birincisi akılcılar, kelamcılardır. Bunlar ne demişler? Şeriatın getirdikleri aklımıza yatmazsa biz onu kabullenmeyiz. Akla yatmasını şart koşmuşlar. Akla uymasını şart koşmuşlar kendilerine İslam'a nispet edenler içerisinden bahsediyoruz yani bu, bu kimseler. Yoksa e, İslam'ı hiç kabullenmeyenlerden değil. Rasul Aleyhisselatü Vesselam bir şey buyuruyor. E, aklı bir türlü yatışmıyor veya işine gelmiyor. Bu kimseler aklı ön plana getirmişler. Şeriatın önüne geçirmişlerdir. Diğer bir sınıfı fıkıhçılardır. Fıkıhçılar... Kendilerine göre bir takım ne yapmışlar? Kaydeler koymuşlar. İşte kıyasımıza uymazsa haber vahidi kabul etmeyiz. Veyahut Medine ehlinin ameline uymazsa haber vahidi kabul etmeyiz gibi bir takım şartlarla kendi koydukları şeyler ne yapmışlar? Şeriatın, kitap ve sünnetin önüne geçirmişlerdir. Bunlar kibirdendir hep. Allah ve Resulünün getirdiğinin dışında bir takım yol ve metotlar belirlemektendir. Üçüncüsü sufilerdir. Bunlar da keşiflerimiz, rüyalarımız, e, ilhamlarımız şeriat ile çelişkart biz keşiflerimize, rüyalarımıza bakarız demeleridir. Nitekim bu kimseler, bakın e, sufiler derler ki e, biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi nakledilince o hadis söylendiği zaman, söyleyen kimsenin ağzından bir nur görürüz. Eğer bu nuru görürsek o hadis sahihtir, bunu göremezsek o batıldır derler. Ne yaparlar? Nakledilen hadisi Çöpe atarlar. Ama pek çok uydurma, herhangi bir isnada sahip olmayan gibi sözleri, sen olmasaydın kainatı yaratmazdım gibi sözleri, ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi istedim, onun için alemi yarattım gibi, insanları yarattım gibi sözleri ne yapmışlar? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a nispet edip keşfen sahihtir demekten hiç utanmamışlardır. İsnat yoluyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisinden hadisini işitip de başkalarına nakledenleri övdüğü ve onları yüzlerinde nur ile müjdelediği halde ne yapmışlar? İsnat sistemini devreden çıkarmışlar ve şunu söylemişlerdir. Siz ilminizi ölülerden ölüler vasıtasıyla alıyorsunuz. İşte Ahmet Mehmet'e dedi, o ondan nakletti. Bunlar dedikodudur. Biz ölmeyen diri olan, hay olan Rabbimizin kalbimize ilham etmesi suretiyle alırız ilmimizi demişler ve şeriata ne yapmışlar? Büyüklük taslamışlardır. Dördüncü bir sınıf da siyasetçilerdir. Ne demişler bunlar? İşte politik stratejimize uyarsa şeriat, kıtım kıtım alırız. Kim bunlara bu ortaya koydukları bu engeller sebebiyle şeriatın dışına çıkmayı caiz görürse onlar gibi o da kafir olur. Ne azbilla. Musa Aleyhisselam dahi hayatta olsa bugün diyor, gelip benim şeriatıma teslim olmaktan başka çaresi yoktur yoktu diyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Nitekim İsa Aleyhisselam kıyamete yakın zamanların üzül ettiğinde benim şeriatımla hükmedecek diyor. İsa Aleyhisselam'a bile caiz olmayan, Musa Aleyhisselam'a bile caiz olmayan bir şey başkasına nasıl caiz olur? İşte bundan sonra şunu söyleyemezler. İşte onların da vardır bir bildiği. Onların bildiği kendilerinin olsun. Bize Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği gerekir. Onların bildiği değil. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiklerine muhalif ne varsa o zaten şeytandan gelen bir ilimdir. Şeytani bir ilimdir. O da bize yaramaz. Onuncusu Allah'ın dinini öğrenmeyip ondan yüz çevirmek ve onunla amel etmemek. Bu da dinden çıkış, küfür sebeplerindendir. İslam'a aykırıdır. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor çünkü. Secde suresi 22. ayetinde. Kendilerine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenlerden daha zalim kim olabilir? Muhakkak ki biz günahkarlara ettiklerinin karşılığı olan cezayı vereceğiz. Evet bu sayılan on madde ki hepsi de İslam ile çelişen durumları içeren maddelerdir. Kişi ister şakaya yoluyla, ister ciddi manada ve ister zorlananın yani ikrah olunanın dışında korkan biri gibi yani ikrah dışında bir korkuyla e, bu maddelerden birini işlemes halinde hiçbirinin diğerinden bir farkı yoktur. Hepsi de küfre girmiş olurlar. Bunların hepsi de en tehlikeli olan ve insanların en fazla düşmesi mümkün olan durumlardır. O halde müminin görevi bunlardan sakınmak ve kendisi adına böyle bir duruma düşmekten korkmaktır. Bize yakışanına gelince biz burada bu çelişkileri şunun için sunmak istiyoruz. Bu hususta Müslümanların şu iki noktada dikkatli olması gerekecektir. Çünkü bu iki nokta gerçekten pek önemlidirler. Aynı zamanda Müslüman hayatında bu iki noktanın ehemmiyeti iyice anlaşılmış olsun istemekteyiz. Bir de hakimiyet meselesinde durumun iyice açığa çıkması ve bunun vela ve berâ konusunun Onunla olan ilgesinin derinlemesine araştırıp açığa çıkarma imkanını bulabilirsin. Birinci nokta kim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği ve getirmiş olduğu hidayetten daha güzel bir hidayetin ve yolun olacağına itikad eder ve inanırsa ya da onun hükmünün dışındaki hükümlerin daha güzel olacağına itikad edecek olursa mesela tağutun hükmünü Allah ve Rasulun hükmünün üzerinde kabul ederse kesin olarak o kimse kafirdir. Zira Allah'ın şeriatının hayat alanından uzaklaştırılıp atılması ve yerine beşerin ortaya koymuş olduğu kısır ve yetersiz kanunların kabul edilmesi konusu yepyeni bir mürtedlik olaydır. Efendim. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ha, dersleyiz hayretin kardeş. Tamam inşallah. Aleyküm selam ve rahmetullah. Amin ecma'yım. Bu yeni dinden dönme hareketi son çağlarda Müslümanların hayatına girmiş bulunmaktadır. Aynı zamanda açık bir şekilde de kendisini gösteriyor. Bilindiği gibi İslam toplumu uzun çağlar boyu Allah'ın şeriatının gölgesinde varlıklarını sürdürmüşlerdir. İslam şeriatı gerek hakim olarak ve gerekse mahkum olarak o toplum bireylerinin hayatına hakim idi. Gerçi bu arada büyük ve küçük olsun bazı masiyetler, günahlar, isyanlar bulunmaktaydı. Fakat her şeye rağmen insanların hayat düzeni işlerinde uygulanan yasa Allah'ın şeriatı ve onun hükmüydü. Bir takım kusurlara rağmen. Kafirlerle cihat meselesi ve İslam davasını yayma meselesi devamlı artarak bu esaslar üzerine varlığını sürdürüp gitmekteydi. Ancak ne zaman ki İslam şeriatına kusur isnadı başladı, ne zaman ki o büyük bir Büyük din bir gericilikle gerileme ile damgalandı. çağdışılık olarak kabul edildi. Böylece zamanla meydana gelen bu türden bir değişiklik İslam şeriatının Müslümanların hayatından uzaklaştırılmasına sebep oldu. Bunun da yegane ve tek sebebi Müslümanların dünyada sömürülmeye başlanıp adeta sömürge haline getirmeleridir. Kısaca Müslümanlar ne zaman ki Allah Azze ve Celle'yi unuttular Allah da onlara kendilerini unutturdu. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de bu hüküm ve ahkam ile ilgili olarak bu çerçevede birçok açık ve seçik naslar gelmiştir. Bu nasların ve delillerin hiçbirisinde haşa, şüphe söz konusu değildir. Kaldı ki bunlar Müslüman'ın temel akidesini oluşturduğu gibi bu onların dinlerine ait en önemli işlerindendir. Nitekim Maide 44. ayetinde şöyle buyuruluyor. ''Kim Allah'ın indirdiği hükümler ile hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir.'' Maide 47'de, kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar zalimlerdir. Estağfurullah 45. 47. ayette, kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar fasıklardır. Maide 50. ayetinde, yoksa onlar İslam öncesi cahiliye idaresini, hükmünü mi arıyorlar? İyi anlayan bir topluma göre hükümranlığı Allah'tan daha güzel kim vardır? Nisa 65. ayette, hayır. Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden işlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın Onu tam manasıyla kabulenmedikçe iman etmiş olmazlar. Şura 21. ayette. Yoksa onların İslam dininden başka Allah'ın izin vermediği şeyleri kendilerine dinlen şeriat yapan, kanun koyan, anayasa hazırlayan ortakları mı vardır? Nur suresi 47 ile 51. ayetlerinde de şöyle buyruluyor. Bazı insanlar Allah'a ve Peygamber'e inandık ve itaat ettik diyorlar. Ondan sonra da işlerinden bir grup yüz çeviriyor. Bunlar inanmış değillerdir. Bakın bunların inanmadığını, yani bunlar böyle sözde iman olmadığını Allah söylüyor. Onlar aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Peygamber'e çağrıldıklarında bakarsın ki işlerinden bir kısmı yüz çevirip dönerler. Ama eğer Allah ve Resulünün hükmetli hak kendi lehlerine ise, işlerine geliyor ise ona boyun eğip gelirler. Kalplerinde bir hastalık mı var yoksa şüphe ve tereddüt içinde midirler? Yoksa Allah ve Rasulünün kendilerine zulüm ve haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, asıl zalimler kendileridir. Aralarında hüküm verilmesi için Allah ve Resulüne davet edildiklerinde işittik ve itaat ettik demek sadece müminlerin söyleyeceği sözdür. İşte asıl bunlar kurtuluş erenleridir. Diğer bir Nisa suresinin 115. ayetinde Kendisi için doğru yol belli olduktan sonra kim peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir. Daha sonra Yüce Rabbimiz iman ettikleri iddiasında bulunup, tağutun hükmünce yürümeyi isteyen kimselerin saçmalıklarını şöyle açıklamış bulunuyor. Nisa 60. ayette Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Tağuta inanmamaları kendilerine o, tağutu inkar etmeleri kendilerine emir olunduğu halde tağutun önünde muhakemeleşmek istiyorlar. Halbuki şeytan onları uzak bir sapıklıkla saptırmak istiyor. Evet, bundan önceki ayet Müslümanların bilgi ve hüküm kaynaklarını sıralamıştı. Bu ayetin meali Nisa 9'a şöyle: "Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Peygamber'e itaat edin ve sizden olan ullemre de, yetki sahiplerine de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız onu Allah'a ve Resulüne götürün. Onların talimatına göre halledin. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir. Bu ayette sıralanan hüküm kaynakları daha sonradan kitap, sünnet ve icma şeklinde edilen kaynakların temelini ortaya koymuş. Anlaşmazlık çıkarsa çözümün bu kaynaklara başvurulmasıyla halledilmesi e, emredilmiştir. Buna rağmen bir münafığın anlaşmazlık içine düştüğü kişiye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yerine Kâb Eşref Yahudisine başvuralım demesi bu ayetin nüzulü sebebi olmuştur. Ve ayet her yer ve her zamanda benzeri münafıkların maskesini indirmiştir. Tağut, hakkı tanımayıp azan, azgınlık eden ve sapan bir kişi ve güce verilen attır. Şeytana da bu yüzden tağut denmiştir. İşte az önce geçen Nisa 60. ayetinde e, geçen tağut, inkar edilmeleri emrolunan tağut ve bundan sonraki ayette 5 e, ayetin nüzul nedeni, Nisa 65'e kadar olan 5 ayetin nüzul nedeni bu kelimenin anlamını ortaya koymada yardımcı olmaktadır. Kurtubin'in anlattığına göre burada Allah'ın tağut diye isimlendirdiği kişi Yahudi Ka'b bin Eşref'tir. Bu itibarla Allah ve Rasulün hükümleri nerede kabul edilmiyorsa orada tulyan vardır ve Allah ile Rasulün hükümlerini kabul etmeyen herkes tağuttur. Nisa 61'de Onlara Allah'ın indirdiğine, kitaba ve Rasul'e gelin ona başvuralım denildiği zaman münafıkların senden iyice uzaklaştıklarını görülsün buyuruluyor. Basireti ve uzak görüşlüğü yok olmuş, Allah'ın şeriatını değiştirip yerine insan kafasının beşer ürünü kanunları koyanları İslam alimlerinden biri ne güzel bir şekilde tarif ediyor. Diyor ki bu gibileri misk, gül ve benzeri iyi kokulardan rahatsız olup da dinlenirken pisliklerden, kazurattan, atıklardan, çöp atıklarından ve kötü kokulardan huzur duyup canlanan kimseye benzerler. Yani bataklık gülleri gibi. Nitekim Allah Azze ve Celle Mücadele Suresi'nin 20. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah'a ve peygamberine düşman olanlar işte onlar en aşağıların aşağısındadırlar. Allah'a ve Resulüne düşman olmanın en önemlisi ve en büyük düşmanlık Allah'ın hükmünden, onun şeriatından, peygamberin sünnetinden uzaklaşmak ve bunlardan yüz çevirmek, bunlara sırt vermektir. Acaba bugün yeryüzünde yaşayan Müslümanların çekmekte oldukları nasıl bir zillet ve aşağılık hayattır bu? Evet, bu gayet tabii ve doğal bir sonuçtur. Çünkü günümüz Müslümanları Allah'ın şeriatını terk etmişlerdir. İşte bunlar, yani bu tarz Müslümanlar günümüzde bir hayli çokturlar. Fakat bunlar tıpkı selin üzerindeki selin sürüklediği çerçöp ya da köpük misalindedirler. Sel önünde hiçbir varlık gösteremezler. En aşağılık milletler onlar için ümide kapıldılar. Tamah gösterdiler ve insanların En aşağılıkları onların başlarına Üşüştüler yani Müslümanların Başına musalladı olan kafir milletler Neden ee, Müslümanlara Karşı bir aylık mesafeden Korku duyarlarken bu ümmet böyle Desteklenmişken nasıl cesaret Bulup da e, Müslümanların Neredeyse her beldesine Rahatlıkla ellerini kollarını saldır sallayarak Saldırıyorlar giriyorlar Hamlelerini yapabiliyorlar hiç çekinmeden Neden bu çünkü hadiste de belirtildiği gibi insanlar ölümü unutup dünya hayatına bel bağladılar. Hayatı sevdiler. Allah korkusunun yerini ölüm korkusu aldı. Yani ölümden korkmak elbette e, bazı sebeplere binaen hoştur ama onların ölüm korkusu dünya hayatını sevmek sevmekten kaynaklanan bir korku haline geldi. Allah da kalplerine bir gevşeklik vehen hale attı. Evet, tıpkı aç kimselerin sofradaki yemek tabağına üşüştükleri gibi yakın bir gelecekte milletler de sizin yani diğer kafir toplumlarda sizin üzerinize öylesine üşüşeceklerdir. Bunun üzerine birisi diyor ki Ey Allah'ın Resulü acaba o gün bizim sayımız az mı olacak? Az mı olacağız da onlar bize tamah edecekler böyle? Allah Resulü şöyle dedi aksine o gün siz çok daha fazla olacaksınız. Ancak o gün siz tıp, tıpkı sel üzerindeki köpük gibi, çerçöp gibi olacaksınız. Allah Azze ve Celle kesinlikle düşmanlarınızın gönlünden sizden duydukları korkularını çıkarıp atacaktır. Ve Allah sizlerin kalplerinize kesinlikle vehen atacaktır. Oradakilerden biri sordu vehen nedir ey Allah'ın Resulü? Vehen'in kelime manası gevşeklik demek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle cevap verir Dünya sevgisi ve ölümden hoşlanmamak yani ölüm korkusu. Bunu Ebu Davud rivayet etmiştir. Hadis şahitleriyle Hasen'dir. Aslında bugün Müslümanların hayatına musallat olmuş en büyük inhiraf ve dinden uzaklaşma şu noktadan gelmektedir. Ve bu en büyük tehlikeyi de oluşturmuştur. Bazı kimseler alim süsüne bürünmek suretiyle değişik şeyleri insanlara süsleyerek allayıp pullayıp sunmaktadır. Böylece beşerin arzu ve isteklerini ön plana sokarak Allah'ın şeriatını ortadan kaldırıyorlar. İşte bu kimseler, yerhamdülillah... Kendi günahlarını yüklendikleri gibi kıyamet günde hak yoldan saptırdıkları bütün o insanların günahlarında yükleneceklerdir. İslam bütün bunlara uzaktır. Böylelerinin hiçbirisiyle ilgisi yoktur. Allah Azze ve Celle Selef alimlerine rahmetiyle muamele buyursun ki hepsi de İslam sınırının bekçileri ve hamileri idiler. Öyle ki bunlar, bunlar tarafından İslam'a hiçbir şey leke getirememişlerdir. İşte değerli alim, Hafız İbn Kesir ünlü tefsirinde Tatarların yani Moğolların baskısı sırasında Müslümanların başlarına gelenlerini e, Maide suresi 50. ayetin tefsirini yaparken şöyle açıklıyor. Maide 50. ayeti yoksa insan onlar İslam öncesi cahiliye idaresini mi istiyorlar, onu mu arıyorlar ayetiydi? Bu ayetin tefsirinde şöyle diyor. Allah Azze ve Celle kendisinin sapasağlam ve muhkem olan, her türlü iyilik ve hayrı içinde bulunduran, Aynı zamanda tüm kötülükleri ve şerri yasaklayan, uydurma heves ve isteklere, arzulara meyletmeyi önleyen, Allah'ın şeriatının hükümlerinin dışına çıkanları reddetmektedir. İnsanların kendi elleriyle uydura geldikleri ve Allah'ın hükümlerine dayanmayan yasaları, cahiliyet hükümlerinin sapıklıklarını ve tüm bilgisizliklerini reddetmektedir. Zira Allah Azze ve Celle, insanların bu hükümleri ve sapıklıkları sırf kendi görüş ve istekleri sonucu ortaya çıkardıklarını bildirmektedir. Tıpkı Tatarların, Cengiz Han olarak bilinen krallarından krallık yasalarını almaları gibi. İşte bunlar bu krallık emir ve buyrukları hükümleri yürütmekte idiler ki bunu onlara yasa adıyla krallara uydurmuştur. Tıpkı TC'deki anayasa gibi. Bir araya getirilen bu yasalar Yahudi, Hristiyan ve İslam dinine bağlı farklı toplumlardan alınmak suretiyle toplanıp bir araya getirilmiş hükümlerdi. Hanifetullah Gülen'in de işte dinler arası diyalog deyip İskender Evrenesuğlu'nun biraz daha net bir şekilde dinlerin hepsini birleştirip aralarından o on emirde, hepsinin ortak şeyinde birleşmek esasına dayalı faaliyetleri gibi. Cengiz Han'ın bu yasakları da bu üç dinden derlenip toparlanmış hükümlerden oluşuyordu. Bakın İbni Kesir ona cahiliye hükmü diyor. Evet. Aynı zamanda bu yasada yer alan birçok maddeler bizzat Cengiz Han'ın kendi görüş ve düşüncelerinin ürünü olan maddelerdi. Cengiz bu yasayı kendi çocuklar için izlenilmesi ve uğrunda gidilmesi gereken bir yol olarak kabul ettirmişti. Onlar Allah'ın kitabından ve Rasulünün sünnetinden önce bu yasayla hüküm verirler ve buna uyarlardı. Onlardan böyle davranıp bu yasaya uyanlar kafirdir ve kesinlikle öldürülmeleri gerekir. i̇bn Kesir bunu söylüyor, uyanlar da öyle. O halde... Bu ayetin manasından olarak, maide 50. ayetin manası olarak kim bu beşeri kanunlarla hükmeder, onlarla hükm olmak ister, bunları kabul ederse o kimse de kafirdir. Evet böyleleri o yasaları bırakıp Allah ve Rasul'ün hükmüne dönerler veya dönmemeleri halinde öldürürler. Ya dönerler ya da ölümleri. Zira ister az ister çok olsun Allah'ın hükümleri dışında hiçbir kanuna ve hükme başvurulamaz. Evet. İleride Allah izin verirse kişiyi küfre götüren durumlar da detaylı olarak ele alınacak da burada şu son hususla ilgili olarak yasa meselesiyle ilgili olarak mesela insan e, bugün TC hakimleri var, mahkemeleri var. Bunlara başvuran acaba tağuta muhakeme olur mu? Şimdi bu muhakemeler, bu muhakemelerin dayandığı yasalar Allah'ın indirdikleri değildir. Allah'ın ve Resulünün getirdiklerini ne yapan? Reddeden mahkemelerdir. Dolayısıyla bunlar tağuttur. Fakat bu mahkemeye bir zaruret sebebiyle başvuran kimse olmak üzere Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde Khabbi Neşref'e başvuran gibi değildir. Khabbi Neşref bir Yahudi idi. O Khabbi Neşref'e başvuran kimse Allah ve Resul'ün hükmünden kaçıp ona müracaat etmişti. Ama şu an TC'de yaşayan insanlar, evet tagutlar yönetmektedir bu ülkeyi tagutun yasaları hakimdir. Tağutun sistemi hakimdir. Fakat bu mahkemeye Allah'ın şeriatından kaçmak için başvurursa bir kimse bakın o tağutun mahkemesine başvurmuş, onu kabul etmiş ve kafir olmuştur. Miras hükmünü e, TC mahkemesinin e, yasalarına göre hallettirmek isteyen kimse gibi. Bu kimse istisnasız kafirdir. İcma ile kafirdir. Ama bir zulmü def etmek, bir zulmü savmak Başka türlü halli olmuyorsa. Çünkü Müslümanın Allah ve Resulünün getirdiklerine göre bu hükümleri uygulayacak bir alternatif yürütme organı, yargı organı nedir? Yoktur. Zalimden hakkını almak için, zalimin zulmünden korunmak için ne yapar? E, bu mahkemelere başvurursa biz buna tağutun hükmünü alan veya tağuta müraciye eden kimse demeyiz. Tahuk'ta müracaat eden kimse Allah'ın ve Rasul'ünün hükmünden kaçmak için bu mahkemelere başvuranır. İsterse adı mahkeme olmasın. isterse adı şeyh olsun. isterse adı mezhep olsun. Burada mezhep ile TC mahkemesi arasında hiçbir fark yok. Müftü ile TC mahkemesi arasında hiçbir fark yok. Adam duyar şimdi. ha Zekeriya Beyaz çok toleranslı. Pek çok şey fetva veriyor diye. Zekeriya Beyaz'a gider ne yapar? O da... E, ona tesettürü indirir, işte faize girdirir, şunu verir, bunu verir, bunun fetvasını verir. Ne yapar? Adam da hoşuna gittiği için zaten ona başvuruyor. Bak bu tağuta muhakeme olmuştur. O yüzden kafirdir. Ama zulmü sağmak için başvuran o tamamen farklı bir konumda. Ee, bu noktada şimdi oy meselesi de bununla alakalı bir şey. Şimdi TC 80 seneden bu yana Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyor zaten. Yani beşeri bir düzen kurulmuş, küfür sistemi kurulmuş Türkiye'de böyle bir sistem yürüyor. Bu sistem içerisinde şimdiye kadar uygulanın yani ara ara böyle demokrasi uygulansa da ara ara uygulansa da genellikle voluntarizm denilen dayatmacılık uygulanıyor. Yani demokrasi değil. Türkiye'de yaşanan şey şu an demokrasi değil. Bazı insanların demokrasi çırtkanlığıyla Türkiye demokratik bir ülkedir, demokratiyi uygulayalım diye çırpınması, bakın bu da kesinlikle İslam'ın tasvip etmediği bir şeydir. Çünkü e, demokrasi havariliğine kesilen bu kimseler bu toplumda neye sebep oluyorlar? İnsanların demokrasiyi biraz daha sevmesine bundan razı olmasına ve İslam'dan uzaklaşmasına sebep oluyor. Bu sebeple bakın bugün e, diğer dayatmacılar, dayatmacılara e, karşı Demokrasiyi savunan bu insanların yönetiminde başörtülü olan insanların sayısı giderek düşmüş, tesettürlü olanlar da tesettürünle tenzilat yapmış, tesettür modalarına uymuştur. Eğlenceye adeta cihaz verilmiş gibidir. Allah'ın bir takım yasakları bunlar vesilesiyle yapılınca daha hoş görülür hale gelmiştir. Bunun sebebi bunları Müslüman gibi görmeleridir. Bunlar Müslüman değil. Bunlar küfrün metotlarını benimsemiş, kendilerini küfre nispet etmiş, küfrün yolunda giden insanlardır. Davaların İslam olmadığını, İslam'dan beri olduklarını açık açık dilleriyle söyleyen insanlardır. Biz laikiz, biz demokratız. Kafir istediği gibi yaşasın, Müslüman da istediği gibi yaşasın istiyoruz diyen insanlardır. Hayır, İslam'da böyle bir şey yok. İslam hakim olur, Allah'ın indirdikleri hükmeder. Fakat Müslümanların mustazaf olduğu bu ülke gibi toplumlarda yani güçsüz pozisyonda olduğu bu e, gibi yerlerde, yerleşim yerlerinde uyulacak bazı e, istisnalar vardır. Takip edilecek bazı yollar vardır. Tıpkı Peygamber Aleyhisselatü geçici bir süre zulmün büyüğünden kurtulmak için Ebu Talip gibi bir müşriğin himayesine girmesi gibi. Ebu Cehil de müşrikti, Ebu Talip de müşrikti. Ama Ebu Cehil zulmetmeyi, sonuna kadar zulmetmeyi öngören bir müşrik idi. Ebu Talib ise Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a destek çıkan bir müşrik idi. Bak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam e, daha büyük kafirdense daha küçük e, kafirin, yani zulmü daha küçük olan kafirin zulmüne ne yapıyor? Sığınıyor değil mi? Onun küfrüyle diğerinin küfrü bu manada bir değil. Elbette e, İslam'ın dışındadır bunlar. Ama kafirlere davranışta bile Allah Azze ve Celle'nin koyduğu bazı şeyler var. Size düşman olan ve yurtlarınızdan çıkaran kafirler diye tarif ettik bazı kafirler vardır. Bizde, bir de öyle olmayan, güzel muamelemize cevaz verilen bazı kafirler vardır. Onlar yeryüzünde ifsadı istemezler. Ama kafirdirler ayrı mesele. Kitap ehli diğer kafirlere nazaran İslam ehline nedir? Biraz daha yakın Tarif edilmiştir kitapta, Allah'ın kitabında. Elbette bizim kitap ehline muamelemizle başkalarına muamelemiz aynı değildir. Nitekim bir ateistin kestiği yenmez, kadınlarıyla evlenilmez ama bir ehli kitabın kestiği yenir. Bir ehli kitabın kadınıyla mekruh olmakla beraber evlenmek caizdir. Bunlar bakın kafirlerle ilişkilerde bir takım detaylar. İşte Türkiye'de böylesi bir durum söz konusu. Biz kesinlikle demokrasiyi kabul etmiyoruz. Bunun küfür olduğunu, Müslümanın mutlak surette bu küfürden teberri etmesi gerektiğini, uzak durması gerektiğini fakat oy kullanmanın da ancak daha büyük bir zulmü defetmek amacıyla söz konusu olabileceğini, mücerret oy kullanmakla kişinin kafir olmayacağını söylüyoruz. Çünkü... Oy vermek küfürdür diyen bir insan Allah'ın indirdiği dışında bir şeyle hükmetmiştir. Ne kitapta ne sünnette oy vermek küfürdür diye bir ifade bulamazsın. Biz bu yüzden bu ifadeye karşı çıkıyoruz. Nitekim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın halifelerinden bazıları uylama suretiyle seçilmiştir. O yüzden oy vermek küfürdür dediğin zaman sahabeler gider. Biz oy vermek küfürdür demiyoruz. Demokrasiyi kabul etmek küfürdür. Demokrasiyi güzel görmek küfürdür. Bazı oy verenler bunu güzel göründen verir, bazı da güzel görmediğinden dediğimiz manada yani daha büyük bir zulümden kaçmak için verir. Daha büyük bir zulmü def etmek için verir. Bu yüzden biz onları tekfir etmeyiz, kafir demeyiz, diyemeyiz. Bunların arasında ayırmak lazım. Yani kişiyi kafir yapan şey kendisini İslam'dan başka bir dine nispet etmesi veya İslam'dan başka bir şeyi güzel görmesi, uygun görmesi, hoş görmesi, razı olmasıdır. Evet. Sözü fazla uzatmadan e, kapatalım inşallah. Eğer sormak istediğiniz bir konu, soru varsa bu konuyla ilgili olarak Ahmet bin Hanbel'in sözü vardı Onu tekrarlayabilir Ahmet bin Hanbel'in sözü, e, yani kendisinde herhangi bir ihtilaf olmayan bir meselede e, yani bir şey küfür olduğunda hiçbir ihtilaf yok. O meseleyi buna rağmen o kimse işlerse onun küfründe herhangi bir şüfe yoktur diyor. Yani e, oy verme mesela bu tür şeylerden birisi. Bazı alimler diyor ki işte caizdir. Bazısı diyor ki küfürdür değil işte haramdır. Buna benzer bir ihtilaf var değil mi? Bu meseleden dolayı üzerinde ilim ehlinin ihtilaf ettiği bir konuda tekfir yapamıyoruz. Ancak hüccet ikamesi gerçekleşirse ondan sonra Aynen. Aynen. Aynen. Ha, namaz kılmayanlar da ha, namaz kılmayan meselesinde olduğu gibi biz iman ediyoruz ki. Peygamber Aleyhisselatü sözünde geçtiği gibi namazı terk eden kafirdir. İsterse bir vakit namaz olsun. İkinin namazını terk edenin amelleri boşa gitmiştir. Kafir olmuştur. Dinden çıkmıştır o. Biz böyle iman ediyoruz. Bazı ilmehli diğer bazı hadisleri delil getirerek namazı terk etmenin büyük küfür değil de yani kişi İslam dışına çıkaran değil de yani tembellikle ara sıra terk eden kimsenin İslam dışına çıkmayacağını söylemişler. Fakat o kimsenin günahında büyük günah olduğunu söylemişler. Biz bunu kabul etmiyoruz. Çünkü bu konudaki hadisler mutlaktır. Bunun küçük küfür olduğunu gösteren de e, kat'i bir delil yok. Biz o yüzden kabul etmiyoruz ve sahabede bunun küfür olduğunu beyan etmede icma etmişler. Sadece beyan eden bu icmanın yani namazı terk eden kafir olur. Acaba büyük kafir mi küçük kafir mi? Yani büyük günahkar mı kafir mi? Bunun tartışması olmuştur. İlim ehli arasında bu sebeple namazı terk eden kimseye biz kafir demekte duraklıyoruz. E, muhatabın durumunu dikkate almak zorundayız. Çünkü küfür dediğimiz yani kafir diyeceğimiz bir kimse için küfrün apaçık belli olması lazım. Apaçık bizim için belli olmasa bile o kimse kafir olmuş olabilir Allah katında. Ama biz Allah katındakine hükmedemeyiz. Biz kendimizi güvenceye almak için sadece o fiile küfür deriz. Şahsını da artık e, İslam kadısı olmadığı için yani hüccet ikame edip e, hükmü uygulayacak gerekli e, müeyyideleri uygulayacak bir İslam kadısı mevcut olmadığı için sen kafirsin demekten uzak dururuz. Ama yaptığın iş küfürdür demek de e, artık herkese vaciptir. Yani küfür neyse onu belirteceksin. Küfrü de apaçık belli olduktan sonra bir kimsenin ona kafir demezsen senin... E, Durumun tehlikeye düşüyor. Küfrü apaçık belli olacak. Adam kendisi İslam'dan başka dine nispet ediyor. Ben Yahudiyim diyor. Ben Hristiyanım diyor. Mesela geçenlerde bir haberde seyrettim diyor ki. Bana dediler ki diyor bayan bir öğretmenmiş. Karadeniz taraflarında öğretmenlik yapıyormuş. Şu parmağına yüzük takıyormuş. İşte hocam takma o parmağına kafir olursun demişler de. Bunun zoruna gitmiş. Eğer bu parmağı takmakla kafir olacaksan ben kafirim demiş. Diyordu. Öyle diyordu. Kendi Bakın işte bu sözde kafir olur bu. Kafirle çünkü kendisi razı olmuş. Ufacık bir şey sebebiyle kendi kendine kafir olmuş. Halbuki bu parmağa yüzük takmakla kafir olmaz insan. Ama ne diyor? Şayet küfür ise küfür olursa, dinde böyle bir şey geliyorsa ben kafirim diyor. Şartlı yani bunun şeyi. Peygamber aleyhissalatü vesselam ya Allah azze ve celle... İşime gelen şeyler söylerse tamam ben de Müslümanım ama işime gelmeyen şeyler söylerse o zaman ben kafirim. Baştan bunu ilan etmiş oluyor. Bundan Allah'a <gülüyor> sineriz. O hata, bir, o, o ayrı bir o ayrı bir mesele de insanlar burada şimdi orada yüzü mesele getiren insan senin başın açık diyemiyor mu? Sen Allah'ın daha azim bir emrini terk ediyorsun. En büyük iman alametidir bir kadın da başını örtmez. Başını açıyorsa bir kadın, başını açıp rahat rahat sokaklarda geziyorsa bunu ancak kalbindeki bir küfürden, inançsızlıktan yapar. Kalbinde iman olan bir kimse inan bu haya örtüsünü atamaz. Evet, e, onlar yani yüzük meselesi biraz tali meseleler kalıyor. Bu sebeple. Çünkü tesettür meselesi herkesçe bilinen, işte bu dinde bilinmesi zararı olan meselelere dahil fakat yüzüğün hangi parmağa takılacağı ancak ilgili Anladım. delilin hadisin ulaştırılmasıyla anlaşılabilecek bir şey. Bu hadiste herkes bilmeyebilir. Gayet normal. Tesettürün haram olduğunu biliyor ama ha. iş diyorsa, takmıyorsa şimdi, biliyor. Şimdi bakın. Bir kimse tesettür konusunda Başını açıp dışarı çıkıyor. Buna aldırmıyorsa bu kalbinde bu emre imanın olmadığını gösterir. Çünkü tesettür emrinde sadece kendisini değil kendisine bakan birçok insanın günahını da üstlenmiş oluyor. Bunların hiçbirisine aldırmadan çıkmış oluyor bu insan. Allah'ın bu emrine iman eden bir kimse hangi sebepten açar? Ya güzel görünmek için ne yapmıştır? ...hevasını şirk koşmuştur. Ya rızık endişesi için... ...ne yapmıştır? Bir başkasını... ...ortak koşmuştur. Burada kişisel bir günah değil yani. Kul ile Rabbi arasında bir günah değil... başörtüsü meselesi. Başka insanları da... ...yani bir toplum içerisinde, bir cemiyet içerisinde... ...başkalarını da günaha sokan bir sebeptir bu. Kaldı ki... ...bir insan başını... ...mesela bunları derecede derece... ...ele alabiliriz. Bak şimdi... İşi gerekçesiz açıyor değil mi? E i̇şi mesela ondan ne istiyor? Sadece başını açmasını istiyor. Ama bu her yerini açıyor. O sadece başını istiyor. Bu gözlerini de boyuyor, dudaklarını da boyuyor, eteğini de kısaltıyor. Onun istediğinden daha fazlasını veriyor. Bunun mazereti şimdi burada nasıl işi olabilir? Baş yani başörtüsü. Kaplanıyor, kaplanıyor. Şimdi başörtüsü konusunda... O kimselerin elbette yani ben başı, başı açmakla insan kafir olur demiyorum ama şunu ifade ediyorum. Bu insanın kalbindeki imana dair bir arzadan kaynaklanır. Her isyan da aslında bu vardır. Çünkü her isyana biz ne diyoruz? Mutlaka küfürdür her isyan. Ama bazısı büyük küfür, kişi dinden çıkarır, bazısı da küçük küfürdür veya küçük şirktir. Dinden çıkarmasa da imanına halel getirir, imanını eksiltir. İsyanların durumu budur. Sadece e, mesela sadece başını açıp diğer türlü örtüsüne dikkat ediyor. Hatta peruk takıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam lanet etse de e, takıyor. E, bu kimsenin derdi nedir? Rızık endişesi değil mi? Şimdi Allah'ın Kesin azim bir emri karşısında rızık endişesi. Şimdi burada sadece başı açmaya mazeret getirenler. Bir başkası bakın burada bir başkası mesela öğretmen oluyor. Ben diyor bu şekilde İslam'a hizmet edeceğim. Veya işte ben hemşire olacağım Müslümanların işini göreceğim diyor. Allah senden bunu istemiyor ki. Allah ne emrettiyse onu istiyor. Allah bu dine, bu dinden nasibi olmayan kimselerle de destekleyeceğini peygamberin diliyle beyan etmiştir. Allah bizden e, emrine isyan ederek kendisine itaat etmemizi istemiyor. Yasaklanmışsa derhal ona son verin diyor. Bakın yasaklarda neydi? Lamcım yok. Emretmişsen bir şeyi gücünüz yettiği kadar onu yapın. Emir de bu. Mesela sakal bir emirdir. Gücünün yettiği kadar bunu yap. Yasaklarda derhal ona son ver. Bunda hiçbir mazeret yok. Yasaklarda ona derhal son ver. Yani bunlar arasında bunun gibi bir takım aşamalar, tedricilikler var. Bu yani burada mesela, misal vermemizin sebebi, yani başörtüsü veya baş meselesi, e, kalpte bir takım her isyanda, her şeyde, Şirke götüren bir takım gedikler olduğundan dolayıdır. Mesela düşünün, rızık endişesi ise sebep, bu Allah'ın rızaklığı noktasında ciddi bir endişedir. Ama yaptığı işi tevil ediyor, kendisine o şekilde öğretiyor. Mesela fetullahçılar gibi, fetullahçılar nasıl öğretiyor yetiştirdiği insanları? Bu şekilde İslam'a hizmet etmemiz lazım. Yani İslam ciddi bir endişe altında şu an, tehlike altında... Müslümanların bir an evvel bu tehlikeleri ortadan kaldırıp temizleyip bir takım yerlere gelip ondan sonra ne gerekiyorsa onları yapmak lazım diyorlar ve e, Allah'ın indirdiği hükümleri erteleme yolunu tutmuşlardır. Bu, bu tevil ehlidir. Bakın bu da tevil ehlidir. Biz bu manada da tekfir etmeyiz. Ama yaptığı kesinlikle yanlıştır. Ayrı mesele. Hüccetikamesi gerekir. Bu kişi ama o veren, yani. O fetvayı veren, mesela Fethullah Gülen'e baktığın zaman bu insan zaten İslam'ın çok çok dışında biriz. Yani Yahudi'den, Hristiyan'dan inanın daha beter bir İslam düşmanının yapmayacağı şeyleri yapan biriz. Allah Resulü'nün ki ona reddiye çalışmamız az kaldı inşallah. Sünnetini ihya etmeye fitne çıkarmak diyen, bidatlerle mücadele etmeye, uydurma hadislere karşı gelmeye fitne çıkarmak diyen insanlar bunlar. İşte Meryem Aleyhisselam'ın kocasının Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olacağını, ona gelen ruhunda Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ruhaniyeti olduğunu iddia eden bir zındıktır bu. Kur'an'dan İdrake Yansıyanlar isimli kitabında bunu söylüyor. Ondan sonra kendi Küçük Dünyam kitabında Balıkesir taraflarında mıydı neydi? Balıkesir diyor değil mi? He. Bir sel esnasında yetiş ya Hamza dedim e, ve o yüce şahsiyeti yardıma çağırdım. O da geldi yetişti bizi kurtardı diyen birisi. Şirkin her türlüsüne cevaz veren hatta insanların tavaf ettiği Kabe'ye işte şu kadar bin peygamberin medfeni defnedildiği yerdir Kabe. İnsanlar o peygamberlerin kabrini tavaf etmiş oluyor diyen birisi. Yani bu kadar şirki ön plana çıkarmak isteyen şirki mazur göstermek isteyen birisi. Ben keşif diyor keşif yani bu bilgisizliğinden değil tarih bilmez mi Fethullah Kulen okumuş okumuş ilim yalamış birisi mürekkep yalamış birisi yani bu keşfi delil getiriyor şu kadar keşfeli böyle demişlerdir diyor herhangi bir şey delil değil yani delil yani deli soramayacağın noktaları havale ediyor meseleyi dil kiliklerinden o şey gibi Celalettin Suetin'in bir kitabını almış ilmi. Kitabı yerden çoğa yappara işte. E, yerden çoğa kitap bir türlü düzen olsun bulamadık. Kitap şeyle dolmuş işte. Hangi Neyse, kitabı? Celamet Arametleri de İmam Suetinin İmam Suetinin değil o eser zaten. İmam Suetinin he onlar e, Seda Yayınları. Farklı Seda Yayınları yayınları hep öyle oluyor. Onlar böyle e, tanınmış isimlere uydurup uydur bu şekilde yayınlıyorlar. Var yok tefsir alimler demiş ki diyor işte Evet, sueti bir sürü aslında uydurma rivayet falan e, nakleden birisi ama o kadar da değil yani. Yok. Yani onlar Çok hikayeler, var. kıssalar, onları doldurmuşlar, suyetiye nispet etmişler. 3-5 müslüm var, 3-5 tane. Şey, yani aynı var. şey İbrahim Hakkı Hazretleri'nin baş var ya, e, mektubu neydi? İşte Arş'ın şu aslından 70, 70 bin tane Bak. melek var diyor. Onu almışlar. 70, melek, 70 karadı var. 70 karada karadı, 70 püskül var kaymıştı matematiksel. Şey Boş çıkmayım dedim. O gözüme çarptı ona. Aldım, aldım <gülüyor> Çok güzel bu. evet. Şey demiş, <gülüyor> güzel meseleler var, var yani, içinde. Var. Yeni kişilere bayağı evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü la ve, ve Muhammed ve ala ala ve ve biraz.